Sabahındayız. Yılın 195. gününde 188 numaralı şarkılarla memleket tarihi başlıyor. Günün ilk şarkısı bugün 110. doğum gününü kutladığımız Safiye Ayla'dan. 1963 yılındayız. Bakü Süha Ediboğlu, TRT'de yayınlanan Tepeden Yankılar programı için Safiye aileyi Etiler'deki evinde ziyaret etmiş. Bakın neler olmuş. Müzik ...bu hafta yolumuz etilere düştü. Bilirsiniz şu... Levent'in ilerisindeki etiler... E ...yine bilirsiniz ki... ...değerli ses sanatkarımız... ...hepinizin sevdiği Safiye ile... ...etilerin sakin... ...çiçeklerle çevrili... ...güzel bir evinde... ...duvarları değerli eşi... ...Üstad Şerif Muhittin Targan'ın yaptığı resimlerle süslü... ...odaları... ...onun çaldığı kıymetli sazlar... ...notalar, kitaplar... ...ve hatıralarla dop dolu... ...tam sanatçı çiftlere mahsus bir yuva. Bahçede Safiye Aylan'ın her birine ayrı ayrı bir ihtimal ve sevgiyle baktığı... ...kediler, köpekler, hatta kargalar var. Evet, kargalar. İşte bu yavru kargalar... ...evin bahçe tarafına açılan, kullanılmaz ocak bacasında... ...yuva kuran bir çiftin Safiye Aylan'ın himayesine terk ettikleri yavruları. İşte sesini duyuyorsunuz. İlk sualimi soruyorum Safiye hanım kargaları çok mu seversiniz? Ben bütün hayvanları severim Hem de hiçbir ayırma yapmadan Kargalar aynı zamanda çok zeki mahluklardır Evet Küçücük gövdelerinin üzerinde kocaman başlarında İpice akıl taşırlar Tabii tabii ha, Sonra bakın şunların seslerine Bu seslerde de başka bir musiki duymuyor musunuz? Evet zeki hayvanlar Doğrusu çok zekidir kargalar Safiye hanım şimdi ikinci soruma geçiyorum Hı. Yeditepe'den yankılar adını taşıyan Bu programın ilk suali şey zaten Herkese soruyoruz İstanbul'un hangi semtini Niye çok seversiniz Çok doğru söylüyorum İstanbul'da evet. hiçbir semt tefriki yapamam İstanbul'un her tarafını karış, karış Canım gibi seviyorum Peki şimdi Karış karış yani bu kadar güzel büyük bir yere bütün bir sevgisini verse insan her gün yani İstanbul'u her gün yeniden keşfetmek lazımdır Lazım, bence. Lazım tabi tabi. Peki Farza başka bir şey sorayım. Mesela Boğaz'a adı şurayı burayı seversiniz de güzel tabiatı peyzajı boş olan yerleri. Farza e, kocamız Taşpashayı Üsküdarı ne diyorsunuz? Seversiniz? O güzel böyle mütevekkil insanların evet. Hele o Yahya Kemal ne güzel belirtmiştir şiirlerinde Oraları arası ziyaret etmek benim en büyük zevklerimden biridir Bir hatıralar kokusu var, Bir mazi var Bir derin hatıralar kokusu Böyle bizim eski nesillerimizin, tarihimizin evet. Orada çok şey duyar insan la la la la la la la la işte işte İstanbul tri la la la la işte İstanbul Engin sular içinde yedi tepe üstünde her önüne geleni büyülemek kastinde göklere kafa tutar güzele gönüllü kul İşte İstanbul tri la la la la işte İstanbul Gün görmüş, devran sürmüş Her dem taze bir güzel Bahçesinde açan gül Öpülen ağza bedel Kendini fethedenin Hasretinde bir genç dul İşte İstanbul güzel, lalala, lalala, lalala, İşte İstanbul Denizden göğe doğru salınsın öyle kat kat Gel de içinde yaşa Git de içinde yaşat. Uzaklaş unuttumsan. Yola çık kalbinde bul. İşte İstanbul. Türüye, lalala, i̇şte İstanbul. Devam edeyim mi? Aa, çok güzel, çok güzel. Şimdi inşallah tamamı bittikten sonra bir konserde güzel bir vesileyle dinleriz. Mersifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Viyana'yı ikinci kez kuşattığı gün bugün. 1863 yılında gerçekleşen olaydan 74 yıl sonra 1789'da Fransa kuruldu. 14 Temmuz Fransa'nın en büyük bayramı. Fransa denince akla gelen ilk isimlerden biri 24 yıl önce bugün hayatını kaybeden Leofere. Sanatçıyı... Le chance de partisans, Partizanların şarkısı adlı eserinde dinliyoruz. Ami entendu le vol noir <Gülüyor> des corbeaux sur nos plaines. Ami entendu les cris sous du pays, on enchaîne. Des du sang et des lames. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les roues Chante compagnons dans la nuit la liberté vous écoute le vol noir des corbeaux sur nos plaines entendu les du pays qu'on enchaîne 1933 yılında bugün Naziler Almanya'da muhalefeti yasakladı 1948'de Türkiye Emekçi ve Köylü Partisi lideri Doktor Şefik Hüsnü Deymer partinin kapatılmasını mütakip 5 yıl hapse mahkum edildi. 39 yıl sonra Türkiye'de Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. 1993 yılında Anayasa Mahkemesi faaliyetlerinin anayasa ve siyasi partiler yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle halkın emek partisini kapattı. Kulağımızda kalan katıldıkları seçimlerde kullandıkları Kızılırmak şarkısı. Gel geliyoruz merhaba Türkül Türkü, türkü söyleşir alay halay hay gülüşür sevgiler sarılırız yurdumuzda coşkun akan sularla kardeşler türkülerle geliyoruz merhaba Ne vursun doğumuz akan sularla kardeşin türkülerle geliyoruz merhaba türkü türkü söyleşip halay halay güleştik sevgile sarılırız yurdumuzda coşkuyla akan sularla kardeşin türkülerle geliyoruz merhaba Gedek varışaklar zeytin dalları hey! Türkü Türkün Türkü söyleşip halay halay güleşip sevgiyle sarılırız yurdumuzda coşkun akan sularla kardeşçe türkülerle geliyoruz merhaba Türkü Türkü söyleşip halay halay güleşip sevgiyle sarılırız yurdumuzda coşkun akan sularla kardeşçe türkülerle Geliyoruz merhaba, Türkü Türkü söyleşip, Halay Halay gülüşün, Sevgiyle sarıldığımız yurdumuza, Coşkuna kansularla, kardeşte Türkülerle, Geliyoruz merhaba, Türkü Türkü söyleşip, Halay Halay gülüşün, Sevgiyle sarıldığımız yurdumuza, Coşkuna kansularla, kardeşte Türkülerle, Geliyoruz merhaba. 1936 yılında Berlin Olimpiyatlarında Yaşar Erkan'ın güreşte 61 kiloda aldığı madalya Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk altın madalyası olarak tarihe geçti. 1942 yılında Atılay Denizaltısı eğitim dalışı sırasında battı. Aralarında Hamiyet Yüce Sesin, eşi Fethi Yüce Sesin de bulunduğu 37 asker hayatını kaybetti. 6 yıl sonra Yerli Film Yapanlar Cemiyeti ilk film festivalini düzenledi. Festivalin birincisi Şakir Sırmalı'nın yönettiği unutulan sır olurken... İkincilik ödülünü Turgut Demirağ'ın yönettiği bir dağ masalı aldı. Filmin bir sahnesinde duyulan çocuk şarkısı Orada Bir Köy Var Uzakta sonrasında Büyük Sükse yaptı. Şarkıyı Münir Ceyhan Çocuk Korosu'ndan dinliyoruz. Müzik Biz evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da. Oy! This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, Dinlemeye başladığınız Disneyland is Your land, bugün 105. doğum gününü kutladığımız Woody Guthrie'nin en meşhur şarkılarından biri. Sanatçı, 1964 yılında İngiliz televizyonunda bir programa katılmış. Onu sonrasında bayrağı devredeceği Pete Seeger sunuyor. This song was put together back in the 1930s by a fellow some of you may know, his name was Woody Guthrie. Woody has been in a hospital now for 10 years, probably won't, won't write another song, but he was one of the greatest ballad makers I guess I'll ever know. Wrote songs about the Dust Bowl, about the crops of California, wrote songs for his children. A lot of people have heard his songs. They're getting more and more well known every year. But I thought maybe right now you'd be interested to perhaps see him. This is him. Put a there boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. you may be surprised people in this world are getting organized you're bound to lose you fascists bound to lose Woo! Oh, oh you fascists bound fields where a million fascists died You're bound to lose You fascists bound to lose Woo! Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Yarın yokum ama pazartesi aynı saatte yine mikrofon başında olacağım. Hafta sonunuz güzel geçsin. Hoşça kalın. Şarkılarla Memleket Tarihi. Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.